Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu Vesselamu ala Eşrafil Murselin Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, yine bir çarşamba akşamı sohbetimizde hepinizi hürmet, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve de alemlerin yüce Rabbinden sizin, bizim ve bütün din kardeşlerimiz için Sahat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim keder vermesin, elimizden tutsun ve bizleri yüce zatından başkasına muhtaç eylemesin değerli kardeşlerim. Tabii yine sözümüzün başında bizi yoktan var eden o yüce kudrete sonsuz hamd ve senalar olsun diyor. Bahşettiği bütün nimetlere şükrediyor. Peygamberimiz Efendimiz'e de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim hatırlayacaksınız. Geçen hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerini beraberce almaya başlamıştık. Demiştim ki bu hadisi şerif hepimizin çokça duyduğu bir hadis. Ama güzel şeylerin tekrarında fayda vardır diye hep söylüyoruz. Ve de tekrar belki bizim daha güzel amel etmemize, o konuya daha fazla eğilmemize faydalı olur diye tıpkı Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da bazı şeyleri tekrar tekrar buyurdukları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı konuları tekrar tekrar tembih ettikleri ve büyüklerimizin de bize zaman zaman hatta sık sık hatırlattıkları gibi faydalı olur diye düşünüyorum inşallahurrahman. Bu hadisi şerifi bugün ele alıp beraberce bitirmeye çalışacağız. Eğer Rabbim nasip ederse değerli kardeşlerim. Hatırlayacaksınız, bu hadisi şerifi bize sahabenin bize en çok hadis rivayet edenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz hazretleri aktarıyorlar ve de şöyle buyuruyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Sebaatun yuzilluhumullahu fî zillihi yevme lâ zille illa zilluh Yedi zümre insan vardır ki bunlar bu bahtiyar insanlar bu güzel insanlar bu Cenab-ı Hak hazretlerinin güzel kulları Yarın o dehşetli kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o sıkıntılı, o zor, o korkunç günde Allahu Zülcelal Hazretlerinin gölgesinde. Fi zillihi diyor. Allahu Zülcelal Hazretlerinin gölgesi diyor. Bunu alimlerimiz arşın gölgesi olarak yani Cenab-ı Hak Hazretlerinin arşının gölgesi olarak bize aktardıkları için biz de öyle tercüme ediyoruz ama Cenab-ı Hak Hazretlerinin yüce zatının değil de yani Allah'ın lütfettiği bir gölge olarak bu arşın gölgesi olabilir. Veya tabi kuvvetli rivayet öyle de Cenab-ı istediği bir gölgede o gün Rabbim o seçtiği sevdiği kullarını bahtiyar kullarını gölgelendiriyor. Sadece Allah'ın gölgesi oldu olan o günde alemlerin yüce Rabbi o yedi zümreyi. O korkunç sıcak günde geçen hafta siz değerli kardeşlerime mahşet mahşer gününün dehşetini arz etmeye çalışmıştım. Şöyle kısaca bir gözümüzün önünde canlandıralım demiştim. O gün korkunç bir gün bilhassa kafirler için Kur'an-ı Kerim'de ifade buyrulduğu gibi çok zor bir gün değerli kardeşlerim. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Allahü Zülcelal o kullarını orada gölgelendirecek, orada rahat ettirecek ve onlara mahşer gününün sıkıntılarını fazla duyurmayacak inşallahur rahman. Rabbim peşinden dua ediyorum bizleri, sizleri ve bütün din kardeşlerimizi, bütün ümmeti Muhammed'i özel bir iltifat ve ikramla o gölgede eylesin. O gel, o gölgede birleşelim ve buluşalım inşallahur rahman. Değerli kardeşlerim geçen hafta. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden 70 bin kişi hesapsız, kitapsız, sualsiz cennete girecek demişlerdi ya. Onun izahında konuları biraz uzattım. Öyle olunca da esas konumuza, hadisimize girememiştim. Orada bir konu konusunda taahhütte bulunmuştum sizlere. Sohbetimizin sonunda inşallahurrahman vaktim kalırsa onu ifade edeceğim ve siz değerli kardeşlerime arz edeceğim. Ama... Bugün hadisi şerife devam etmek istiyorum ki bu hadisi bitirelim inşallahurrahman. Rabbim nasip ederse ölmez sağ olursak Anadolu tabiriyle gelecek haftalarda yeni konularla, yeni hadislerle veya ayetlerin izahı ile beraber olmaya çalışırız inşallah. Peki bu yedi zümre kimdir? Bu bahtiyar insanlar, bu güzel insanlar, bu şanslı insanlar kimlerdir? Bilelim ki... Hani sahabe-i Rasulullah Resulullah bir şey söyledikleri zaman Ya Resulullah mesela sıfhum lena onları bize bir anlat bize bir tavsif et onları bize bir öğret ki biz de onlardan olmaya çalışalım derler. Sanki bu soruyu biz sormuşçasına Resulullah şöylece o yedi zümreyi sayıyorlar değerli kardeşlerim. Birinci olarak buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam İmamun Adilun adaletli devlet başkanı Raiyesine tebaasına elinin altındakilere Adaletle riayet eden, onlara eşit muamelede bulunan, onlara haklarını veren, onlara adalet ne demek değerli kardeşlerim? Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olacağı şekilde muamele etmek. Asla zulmetmemek. Ne olursa olsun birini diğerinden ayrı düşünmemek ve bütün hak sahiplerine haklarını vermektir. Hani Akifimiz diyor ya, Zalime layık olduğu işkenceyi çektir. Mazluma da hakkını ver ki adalet bu demektir. Yani herkese hak ettiği şeyi vermek ona adalet diyebiliriz. Daha geniş daha güzel tariflerde yapılabilir ama kısaca ben böyle arz ediyorum sizlere. Ve adaletli bir devlet başkanı değerli kardeşlerim dünyanın kıvamıdır. İnsanların ağız tadırıdır. Huzurun ana kaynağıdır. O adil olursa adalet... Böyle piramidin üzerinden aşağılara doğru indiği gibi ta halka varıncaya kadar herkesin gönlüne ve davranışlarına iner. Öyle olunca da dünyada huzur olur, bereket olur, güzellik olur. İnsanlar yaşamanın tadını alırlar ve zevkine varırlar. Ve de Kur'an-ı Kerim bu konuya ciddi ehemmiyet veriyor değerli kardeşlerim. Ve de Rabbimiz şöyle buyuruyorlar Nisa suresinde. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah'u Zülcelal Hazretleri sizin emanetleri ehline tevdi etmenizi emreder. يَأْمُرُكُمْ size emreder. Yani biz çok dikkatli olacağız. Adımlarımızı görerek atacağız. Yarınımızı, on gün sonrasını, bir yıl sonrasını, on yıl çocuklarımızı, yani sadece kendi hayatımızı değil belki, Çocuklarımızı, torunlarımızı bizden sonra gelecek nesilleri de düşünerek ona göre adım atmaya çalışırsak, emanetlere riayet edersek, hakkı hak sahibine verirsek, mesuliyetleri dürüst insanlara, Allah'tan korkan insanlara tevdi edersek, geleceğimizi teminat altına almış oluruz ki, Cenab-ı Hak Hazretleri böyle emrediyorlar, Allah size emanetleri ehline tevdi etmenizi, değerli kardeşlerim, Şehirler arası yolculuk yapmak istiyorsunuz veya yolculuğunuz var. Tabii otobüsünüzü götüren kaptanın ehil insan olmasını istersiniz. Hastanız var değil mi efendim? Hastanız var. Ehil bir doktora hastanızı emanet etmek istersiniz. Devletler arası yolculuk yapacaksınız. Sizi götüren kaptanın, pilotun mutlaka ehil olmasını ve aklının başında olmasını istersiniz. Yani hal böyle olunca emanetleri ehline vermek bizim için, bizim saadet ve selametimiz için çok mühimdir. Çok mühimdir. Kaptan veya şoför sarhoş olursa olsun bana ne diyebilir misiniz değerli kardeşlerim? kendimizin hayati meselesi. Öyle olunca emanetleri ehline vereceğiz. Sonra ve iza hakamtum bainan nase en bil adl. Yine Cenabı Hak Hazretleri size emrediyor ki insanlar arasında hükmettiğiniz zaman herhangi mesele olursa olsun hakemlik yaptığınız zaman en bil adaletle hükmetmenizi Cenab-ı Hak Hazretleri size emrediyor. Adalet nedir biraz evvel arz etmeye çalıştım. Hak sahiplerine haklarını Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olacağı şekilde vermek, adalet yaparken aynı zamanda ahireti de düşünmek yani öyle bir adalet yapmalıyız ki öyle dürüst davranmalıyız ki mahşerde o davranışımız bize asla vebal olmamalı. Yani konunun ehemmiyetine binaen arz etmiş olayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim dünyada bir kişi iki kişi arasında üç kişi arasında hakemlik yapsa. Yani tesadüfen bir akraba ziyaretinde bulunuyorsunuz veya dostlarınızı ziyarete çıkmışsınız çarşıya. Orada iki kişi çok basit bir meselede bile olsa ihtilaf etmişler. Size diyorlar ki ne olur gel şu meselede bize hakemlik yap. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki o kişi sırat köprüsünün bakınız bakınız İslam'ın konuya verdiği ehemmiyete bakınız. İslam'ın güzelliğine bakınız İslam'ın dürüstlük ve adalete gösterdiği ihtimama bakınız. O kişi hayatında bir defa iki kişi arasında bile olsa üç kişi arasında bile olsa hakemlik yapmışsa sırat köprüsünün üzerinde durdurulacak buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam ve o insanlar hakkındaki hükmüne bakılacak. Eğer adaletle hükmetmişse cennete geçmesine izin verilecek. Yoksa azaptır, cehennemdir, ateştir değerli kardeşler. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Bu dünyanın sonrası var, ahiret var ve de Allahu Zülcelal Hazretlerine verilecek çok ince bir, çok ciddi bir hesap var. Rabbim nefse ve şeytana uyup da yanılmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Evet. İnna Allah'a nimma yezukum bi Cenab-ı Hak Hazretleri size ne güzel nasihatta bulunuyor, ne güzel şeyleri tavsiye ediyor. Kaldı ki Kur'an baştan sona böyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tavsiyeleri böyle. Bizim hem dünyada saadetimiz hem de ahirette kurtuluşumuz için. inna اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا مَصِيرًا Allah-u Zülcelal Hazretleri, söylediğiniz her şeyi hatta kalbinizden, gönlünüzden, beyin perdelerinizin arasından geçenleri bile işiten... Ve de yaptığınız her şeyi en ince teferruatıyla gören yüce bir Mevladır. O Allah-u Zülcelal Hazretleri öyledir. Değerli kardeşlerim işin ehemmiyetine binaen görevi çok ağır olduğu için mesuliyeti çok azim olduğu için çok ciddi bir görev çok mühim bir iş üzerinde olduğu için eğer adaletle davranırsa dürüst davranırsa adaletli olan devlet başkanı buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. Arşın gölgesinde gölgelenecektir. Bunu hak etmiştir. Yerine göre on milyon, elli milyon, yüz milyon, birkaç yüz milyon insana hükmettiğini düşününüz. Ve onun insanların kaderinin, milletlerin kaderinin, onun iki dudağının arasından çıkacak hükümlere bağlı olduğunu takdir ediniz. Öyle olunca eğer adaletle hükmederse, ya zulmederse değerli kardeşlerim o zaman vay haline, vay haline. O zaman asla kurtulamaz. Vallahi kurtulamaz, billahi kurtulamaz. Cehennem ateşinden vazabından azabından kurtulamaz. Ve bu adaletin bereketine bakınız. Bu dürüst davranmanın, insanlara haklarını vermenin ve güzel davranmanın, merhametli olmanın, sabırlı olmanın, mesuliyetini müdrik olmanın. Resulullah bile ben insanları idare ile emrolundum diye buyuruyorlar peygamber oldukları halde güzel idare eden ve fitnenin ve fesadın çıkmasından Allah'a sığınıp da insanlara haklarını veren kim neyi hak ediyorsa böyle bir güzel güzel bir devlet başkanı için veya onun davranışı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati 60 sene. Adaletli bir devlet başkanından bir günlük adalet onun bir gün halkına tebaasına adaletle davranmış olması 60 senelik ibadetten daha hayırlıdır, daha üstündür diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne güzel değil mi değerli kardeşlerim? Neden? Çünkü mesuliyeti çok azim, ciddi bir iş üzerinde. Ve haddun, hadisin devamı böyle. Ve haddun yukamu fil ardı bi hakkıhi ezkâ min matarin 40 sabahan. Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin emrettiği bir davranışın, bir haddin, bir cezanın herhangi bir suçluya tatbik olunması... ...Allah-u Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ne diyorsa, ne emrediyorsa, hangi suç için neyi söylüyorsa... ...mesela İslam diyor ki, bile bile adam öldüren öldürülür. وَلَكُمْ fil الْخِسَاسِ hayatun ya اُلِيلَ الْبَابُ Ey akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır... Yani yaşamak için ha haklı olanların, hayat hakkı olanların yaşaması için öldüreni öldürmeniz, bile bile öldüreni öldürmeniz sizin için hayat unsurudur. Ve bu Allah'ın emridir. Böyle bir şeyin yapılması, böyle bir haddin tatbik olunması diyor Aleyhisselatü Vesselam. Herhangi bir yere 40 gün yağmur yağmasından daha büyük bereket getirir. Yani yağmur olmasa da yerden bereketi bitirecek ve de dünyaya bereketi ihsan edecek olan Allahu Zülcelal Hazretleri değil mi? Evet. Öyleyse öyleyse adil davranacağız, eşit davranacağız. Cenab-ı Hak Hazretlerinin emirlerini yerine getireceğiz. Yasaklarından kaçınacağız değerli kardeşlerim. Kim olursak olalım. Kim olursak? Hepimiz kuluz. Hepimiz müminiz elhamdülillah. Kim olursak olalım Güzel insan olmağa, güzel kul olmağa çalışacağız inşallahurrahman. Hadis-i şeriflerden şöyle bir özet yaptım da değerli kardeşlerim aleyhissalatü vesselam yani onun hakkında şöyle müjdelerde bulunuyor. Adil devlet başkanının duası makbuldür diyor aleyhissalatü vesselam. Adil olanlar Allah'ın sağında, arşının sağında nurdan minberler üzerinde olacaklardır yarın kıyamet gününde. Adil Devlet Başkanı'nın cennette olacağını aleyhissalatü vesselam müjde ediyorlar. Kıyamet gününde insanların Allah'u u Zülcelal Hazretlerine en sevimlisi, en yakını, en yakın olanı Adil Devlet Başkanı'dır diye buyuruyor. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim, bütün bu güzellikler inşallah hepimizin gözünün önünde olmalı, hepimiz kendimiz hakkında. Ailemiz hakkında, çoluk çocuğumuz hakkında, dükkanımızda çalıştırdığımız insanlar, elimizin altındaki insanlar ta yukarıya kadar böyle hep en güzel şekilde davranmaya çalışmalıyız. Ve sonuç inşallah yine bizim için hayır olacaktır, bereket olacaktır. İbn-i Mace'nin kütübü siddeden, i̇bn Mace'nin bize aktardığı bir hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan aktarılıyor. Bakınız işin ehemmiyetine bakınız. Resulullah ne buyuruyorlar? Sultanuzilllahi fil art Sultan Devlet başkanı Adil devlet başkanı yeryüzünde Allah'ın gölgesi mesabesindedir Yani onun adına iş görür onun hükümlerini icra eder Onun emirlerini yerine getirir onun emriyle insanlara adil ve eşit davranır. Onların bütün güzelliklerden istifade etmesini temin eder. Onları korur, onları muhafaza eder. Yani onlara Cenab-ı Hak Hazretleri ne lütfetmişse, ne vermişse, ne verecekse onların ona ulaşmasında vasıta olur, vesile olur, yardımcı olur. Onun için koca Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Akif'in diliyle şöyle söylüyor. Dicle kenarında bir kurt. Aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Değerli kardeşlerim, belki sözü uzatmış olacağım ama meselenin ehemmiyetine binaen bir kıssa hatırladım. İzninizle arz edeyim. Kısa olarak arz edeyim. Çok sağlam kaynaklarımızda, çok itibar ettiğimiz büyüklerimizin kitaplarında, o meşhur halife, geçenlerde bir ara kendisinden kısaca bahsetmiştim. Ömer İbni Abdülaziz, hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu, Ömer İbni Abdülaziz'in bir rüyası anlatılır. Diyor ki rüyamda diyor Ömer İbni Abdülaziz, kıyamet kopmuş. İnsanlar hesaba çekiliyorlar. Tabii ben de diyor hesaba çekileceğim ama tir tir titriyorum ve de korkuyorum. Acaba nasıl hesap vereceğim? Acaba bu hesabın içerisinden çıkabilecek miyim? Önce diyor gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk halifesi olduğu için bu ya. ama İslami bir hakikati bir gerçeği aktarıyor bize değerli kardeşlerim. Önce Ebu Bekir hesaba çekildi. O diyor kurtuldu hesaptan yani yüz akıyla hesap verdi sen şöyle birazcık dur dediler sonra Ömer'i hesaba çektiler. O da diyor hesabını verdiğim, siz ikiniz cennete gidin denildi diyor. Sonra Hz. Osman ile Hz. Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz, onlar da hesap verdiler. Onların da cennete gitmesi söylenildi. Sıra bana geldikçe soğuk terler döküyor, feukalade sıkıntılanıyor. Tabii o arada rüyada anlattığı uzun şeyler var. Arzu eden kardeşlerim eserlere müracaat edebilirler. Sıra bana geldi nihayet diyor. Cenab-ı Hak Hazretleri beni öyle ince bir hesaba çekti ki öyle öyle dehşetli bir sual bana soruldu ki halifelik yaptığım devlet başkanı olduğum müddetçe ki bu İslam'dır veya İslam budur değerli kardeşlerim insana ve mahlukata bu kadar ihtimam gösteriyor ve bu kadar değer veriyor bir hakikati anlatıyor bu rüya. Cenab-ı Hak Hazretleri bana devlet başkanlığım süresince sınırlarımın içerisindeki kediler ve köpekler aç mı sabahladı, tok mu sabahladı, onların bile hesabını sordu bana diyor. Çok çetin bir hesaptan sonra, çok uzun bir hesaptan sonra ben de kurtuldum ama cevap vereceğim diye perişan olmuştum, mahvolmuştum. Benim de cennete geçmem söylenildi. Sonra bazı şeyler daha hacı hacı zalimle ilgili bazı şeyler daha anlatıyor ve diyor ve diyor ama uyandığım zaman çok sıkıntılı bir rüya gördüğümü efendim e, müşahede etmiş oldum yani durum bu gerçek bu hakikat bu değerli kardeşlerim evet Aliy ve Vesselam öyle buyuruyorlar. Sultan yani devlet başkanı yeryüzünde Allahu Zülcelal Hazretlerinin gölgesidir. Ve ileyhi kullu min ibadihi kullarından her zulme uğrayan, her kadere uğrayan kendisine müracaat eder, kendisine iltica eder. Hakkının ondan talep, hakkının ondan alınmasını yani mazlumun hakkının kendine verilmesini oradan, o merciden, o makamdan talep eder. Değerli kardeşlerim hadisi şerifin devamı çok mühim. İnşallah bu hadisi şerifi ileride tamamıyla size bir okuyacağım. Ama dostlarıma kardeşlerime şunu da burada hemen tavsiye ediverip geçeceğim. Çünkü zamanımız ilerliyor. Ben bu yedi maddeyi bugün şöyle kısa da olsa öz de olsa bitirmeye çalışacağım inşallah. Hazreti Ebu Bekir'in ısıldığı radiyallahu anh hazretlerinin hilafete seçildiği zaman ki, hilafete seçildiği an ki ilk hilafet hutbesinde, yani ilk devlet başkanlığı hutbesinde neler söylediğini ne olur kitaplarımızda çok kolay bulabilirsiniz bir okuyun. Zalim ve mazlum hakkında Ebu Bekir efendimiz neler söylüyorlar. Ben de inşallah yeri geldiği zaman sizlere tekrar aktarırım. Evet, değerli kardeşlerim, Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Hazretleri yani bu arşın gölgesinde arşın gölgesinde gölgelenecek yedi zümreyi saymaya devam ediyorlar. Ben de siz değerli kardeşlerime arz ediyorum ve de aktarıyorum. Birincisi adaletli devlet başkanıydı. İkincisi buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve şabun neşae fi ibadetillahi Teala. Arşın gölgesinde gölgelenecek ikinci bahtiyar insan Allah'a ibadetle yetişmiş genç, delikanlı kişi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle ki anne ve baba ona öyle güzel bir eğitim, öyle güzel bir terbiye vermişler ki, öyle güzel bir ahlakla onu büyütmüşler ki gençliğinden, çocukluğunda alıştırmışlar. Namaz farz olduğu zaman kendisini namazda bulmuş. Yani örtü farz olduğu zaman kızımız başını zaten örtüyordu. Bakmayın. Kimilerinin bugünlerde değerli kardeşlerim aman ha Allah aşkına diyerek rica ediyorum istirham ediyorum yanılmayın. Kimler artık konu üzerinde konuşmaya başladı. Ha, hatta hatta herhalde ben yani 3 ay evvel bu konuyu ciddiyetle siz değerli kardeşlerime bir arz ettiğimi ben net ifadelerle konuyu ortaya koyduğumu hatırlıyorum. Ama sanki tekrar ihtiyaç olacak gibi ama peşinen şunu söylüyorum. Allah aşkına kanmayın, kanmayın. Örtü hanımlarımız için, kızlarımız için, annelerimiz için İslam'ın emridir. Ne olur, ne olur yanıltmaya çalışanların söylediklerine kanmayın. Ahirette biz zararlı çıkarız eğer onlara kanar, kanacak olursak. Hani denilir ki değerli kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazreti, tabi biz İslami hakikatlere peşin söyleyeyim, asla böyle inanmıyoruz. Ayetlerin yorumları ortada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izahı çok açık, sahabi-i kiram efendilerimizin uygulamaları ortada. Ben size tefsircilerin babası, atası durumundaki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma efendimizden tesettür ayetini nasıl yorumladığını hep tefsirlerimizin ittifakla kaydettiklerini arz ettim size. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadan, sahabenin o davranışını görmeden Abdullah ibn Abbas ne söyleyebilir? Hiçbir şey söyleyemez. Kendiden asla onların hüküm koyma yetki ve salahiyetleri yoktu. Allah ve Resulü ne dediyse bize onu aktardılar. Değerli kardeşlerim, inşallah bu konuyu tekrar bir ele alırız. Ama şunu söyleyecektim. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretleri iman etmeyen biriyle takıştıkları bir zaman... O diyor ki ahiret yok, cehennem yok, cennet yok. Bu ibadet, taat fuzuli, boşa. Siz insanları zora sokuyorsunuz. Mesela oruç tutarak yere aç bırakıyorsunuz. Başını örterek ona zulmediyorsunuz. Kapkara, karanlık bir dünyada halbuki benim bakıyorum hanım kardeşlerim ne kadar rahatlar. Ne kadar ne kadar memnun ve hallerinden mesrurlar, surur içerisindeler, neşe içerisindeler. Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz diye. Bunu inşallah tekrar ele alalım. Siz diyor böyle fuzuli insanlara mesuliyetler yüklüyorsunuz, iş çıkarıyorsunuz insanlara. Hz. Ali Efendimiz diyor ki ona, zeki insan, büyük insan, eğer senin dediğin doğru ise bizler 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene, 90 sene, en fazla 100 sene bazı sıkıntılara katlanmış oluruz. İşte namaz kılarız günde 5 defa, oruç tutarız. Malımızdan zekatını veririz. Haramlardan sakınırız. Nefsimizin bazı istedikleri şeylerden uzak kalırız. Evet. Ama ya benim dediğim doğru ise senin ahiretteki halin nice olur? Sen ne yaparsın orada? Yarın Allah'a nasıl hesap verirsin? Ve sonuna kadar cehennem ateşine bu kafirler için, inançsızlar için nasıl dayanırsın ki o kişi inanmıyordu? Yani ben bunu şunu tekrar ediyorum. Biz acaba mı ki diyerek İslami hakikatlere Rabbimizin emirlerine haşa öyle değil. O Rabbimizin emridir diyerek inanıyor ve onun için tatbik ediyoruz. Ama ya öyleyse diye bu emirlere riayet etmeyen kardeşlerime tavsiyede bulunuyorum bir düşünsünler. Evet bir delikanlı böyle ibadetle taatla dürüstlükle pırıl pırıl nur gibi güzel bir İslami terbiyenin içerisinde büyümüş. Namaz farz olduğu zaman kendisine kendisinin namazın içerisinde bulmuş. Ramazan gelmiş orucunu tutmuş, serveti olduğu zaman zekatını vermiş. Yani Rabbimizin emirlerini yerine getirmiş, haramlardan sakınmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de met olunan gençler gibi, mesela Ashab-ı gibi değil mi efendim? İbrahim Aleyhisselam cenab Hazretleri bunlardan gençler. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ bir Rabbihim Onlar gençlerdi diyor. Ee, İbrahim Aleyhisselam da putları kırdığı zaman putları o baltayla kırdı parçaladı hepsini ya o zaman da gençmiş Cenab-ı Hak Hazretleri ondan bahsederken ondan da genç olarak bahsediyor böyle bir genç haramlardan uzak kalan. Değerli kardeşlerim, eğer beni dinleyen genç kardeşlerim varsa onlardan şu çok ciddi istirhamda bulunuyorum diyorum ki onlara bir önce ne olur haramlardan sakının. Biz müminiz ya, Rabbimize kuluz ya değerli genç kardeşlerim. Önce ne olur haramlardan sakının. Ne olur Rabbimizin haram dediği şeylerden uzak kalın. Ondan sonra beş vakit namazınızı kılın. Bugünlük sizden yeter diyoruz. Tabii Ramazan gelince orucunuzu tutacaksınız. Yani İslam'ın beş şartını yerine getirin. Sizden başka hiçbir şey istemiyoruz. Okuyun, çalışın. Diplomalardan sonra bir diplomalar daha alın. İhtisaslar yapın. Konunuzda kendi sahanızda mutlaka uzman olun. Yabancı diller bilin. Bir dil, iki dil, üç dil, beş dil bilin. Çok okuyun, kültürlü olun. Eğer gerekiyorsa Avrupalara, Amerikalara gidin, ihtisas yapın, doktoralar elde edin, profesör olarak memleketimize gelin ve bu aziz insanlara, bu cennet vatana hizmet edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İlim Çin'de de, o günün dünyasında düşününüz, ilim Çin'de de olsa alın diye buyuruyorlar. Teşvik ediyoruz ve de bunları gerçekleştirenleri takdir ediyoruz ama Allah'a kulluğumuza da dikkat edelim. Eğer öyle olursa Yusuf Aleyhisselam misali Cenab-ı Hak Hazretleri o delikanlıyı ki Yusuf Aleyhisselam dedik onun hatırasını aktarmak lazım ama zamanımız bu. Zamanımız çok dar kalmış değerli kardeşlerim. Sonra anlatalım inşallah. Rahman böyle bir delikanlı arşın gölgesinde olacaktır. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin o lutfunu Resulullah müjde ediyorlar. Sonra üçüncüsü Varaculun kalbu muallakun fil mesacit. Kalbi mescitlerde takılı olan insan diyor Ali Aleyhisselam. Yani kıldığı namazını cemaatle kılan Sabah namazına kalkıyor, pırıl pırıl abdestini alıyor, cemaate gidiyor. Mümin kardeşlerine diyor ki ben Allah'a kullukta sizinle beraberim. İslam toplum dini, cemiyet dini, İslam kardeşlerin dertleriyle dertlenme dini. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir binanın tuğlalarına benzetiyordu ya değerli kardeşlerim. Bir binadan bir tuğla çekseniz orada bir sıkıntı meydana gelir. Bazı tuğlaları çekecek olsanız belki yıkıma götürür Allah korusun. Sonra yine bir başka hadis-i şeriflerinde bütün vücudun uzuvları gibidir müminler biri diğerine diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani benim dişim ağrısa, gözüm ağrısa diğer organlarım yok olmaz rahat, bütün vücut rahatsız olur. Aleyhisselatü vesselam da öyle buyuruyorlar. Bir kardeşimin sıkıntısı varsa, derdi varsa, hastalığı varsa aslında benim de o dertte dertlenmek mecburiyetim vardır. Müminlerin dertleriyle de dertlenmeyen, onların sıkıntılarıyla sıkıntı çekmeyen ben nasbaha la يهتم بأمر المسلمين feliis onlardan değildir buyuruyor Ali aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri. Öyleyse birbirimizin derdiyle dertleneceğiz. Aç olanın derdiyle hep beraber aç kalacağız. Hastanın derdiyle hastalanacağız. Yani onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Yani Filistin'deki, Irak'taki şimdi hatırlıyorum Cenab-ı Hak Hazretleri yiğitlerimizi kendi lütfuyla, melekleriyle muhafaza buyursun inşallahı rahman değerli kardeşlerim. Ve o Habis Uru, o Kuzey Irak'tan tamamıyla söküp alıp atmayı Rabbim bizim gençlerimize, bizim yiğitlerimize tek zayiat vermeden... Bu işi bitirmeyi nasip etsin, lütfetsin inşallah ve rahman. Cenab-ı Hak Hazretleri bu cennet vatanın ve bu aziz milletin üstündeki bütün bela ve musibetleri kaldırsın. Dua ediyoruz, iltica ediyoruz. Ne olur, ne olur oradaki yiğitlerimize mutlaka her namazımızdan sonra dua edelim değerli kardeşlerim. Evet, kalbi mescitlerde, İslam dedik e, toplum dini, kalbi mescitlerde takılı olan insan da arşın gölgesinde gölgelenecek. Neden? Cemaate devam ediyor. Cemaatten ayrılmıyor. Müminlerin topluluklarının içerisinden ayrılmıyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki insanın kurdu şeytandır. Nasıl kurt sürüden bir koyunu parçalamak isterse onu bir kenara çeker, onu yalnız bıraktırır ve sahibinden veya işte oradaki bekçilerden uzak efendim, uzak kalmasını temin ederek onu parçalarsa insanın kurdu da şeytandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir insanın başını yemek isterse onu cemaatten çeker, insanların topluluğundan çeker, yalnız bırakır ondan sonra başını yer. Çünkü onu ikaz eden kalmaz. Kardeşim niye böyle yapıyorsun, niye bu haramı işliyorsun, bak böyle yapma Rabbimiz razı değildir diyen kalmaz kendisine. Bu cemaatin bu büyük faydası var. Değerli kardeşlerim öyleyse cemaate devam edeceğiz, devam edeceğiz. Yani konuyu inşallah özel bir şekilde ele almakta fayda var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri camiye cemaate devam edenler yarın arşın gölgesinde olacaklardır diye buyuruyorlar. Sonra Ali salatü vesselam ve raculani tahabba aleyhi ve teferraqa aleyh. Birbirini Allah için seven, Allah rızası için kardeşler olarak birbirlerini seven kişilerde yarın Arşın gölgesinde gölgelenecek olan kişilerdir. Ki toplandıkları zaman Allah için toplanıyorlar, dağıldıkları zaman Allah için dağılıyorlar. Yani Allah'ın sevgisiyle, Allah'ın rızası içerisinde toplanıyorlar, dağıldıkları zaman da yine birbirlerini severek, kalplerinden birbirlerine muhabbet duyarak ve de birbirlerinin hakkında hiçbir şey, asla kötü bir şey düşünmeden, reyaplarında da yokluklarında da onları sevip, onların manevi şahsiyetlerini koruyarak, Birbirleriyle Allah için dost olan insanlar arşın gölgesinde olacaklardır. Değerli kardeşlerim, toplumun içerisinde güzel insanlar vardır. Pırıl pırıl insanlar vardır. Temiz, ahlaklı, faziletli, bereketli insanlar, dürüst insanlar vardır. Onlarla dost olun. Onlarla dostluk kuralım. Onlarla arkadaşlık yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel insanlardan dostlarınızı çoğaltınız Zira Allah haya sahibidir. Yarın güzel insanların içerisinden seçerek bir tanesini sen bunlarla her ne kadar arkadaştın dostun ama onların yaptığı gibi yapmadın. Gel bakalım seni ben cehennemde yakıyorum diye yakmaz buyuruyorlar. Allahu u Celal Hazretleri böyle merhametlidir ve de haya sahibidir. Yani dostlarının içerisinde güzel insanların içerisinde birine azap etmekten utanır Cenab-ı Hak Hazretleri diye buyuruyor. Yani onu da onların şerefine bağışlar. Ona da onların arasında merhamet eder. Hani kişi sevdiğiyle beraberdir diye zaten söyledik ya değerli kardeşlerim. Resulullah'ı seviyoruz. Sahabeyi seviyoruz. İslam büyüklerini seviyoruz. Ve bugünkü güzel insanları dürüst Müslümanları seviyoruz. Cenab-ı Hak azetleri bizi onların sevgisine layık kılar ve bizi de onlarla beraber bağışlar inşallah rahman Değerli kardeşlerim öyleyse bu konuya da ciddiyetle ihtimam göstereceğiz. Dikkat göstereceğiz. Dostlarımız Arkadaşlarımız, ziyaretleştiğimiz insanlar birbirini seven insanlar olacak, olacaklar. Ve inanın güzel insanlarla, Allah'ın sevdiği insanlarla dost olmak, kardeş olmak, Cenab-ı Hak Hazretlerinin dünyada bir kuluna bahşettiği nimetlerin en büyüklerinden, en mükemmellerinden biridir. En muhteşemlerinden biridir. Neden? Dediğim gibi. Kişi sevdiğiyle beraber haşol olacaktır da onun için. Öyleyse biz Ali Salat ve Selam Efendimiz Hazretlerinden bugüne kadar bütün güzel insanları seviyoruz ama bugün de güzel insanlarla beraber olmalıyız. Hani kişi kardeşinin, arkadaşının, dostunun ahlakı özledir deniliyor ya Resulullah da öyle buyuruyorlar ya. Söyle bana arkadaşını sana kim olduğunu söyleyeyim der ya dedelerimiz. Biz de iyi insanları, güzel insanları seveceğiz, onlarla dostluk edeceğiz. Ve Allah için dostluk edenler birbirlerine yarın kıyamet gününde şefaatçi olacaklarmış değerli kardeşler. Büyüklerimiz anlatıyorlar. Cenab-ı Hak azetleri bir kulunu hesaba çekiyor kıyamet gününde. Ameller tartılıyor, sevabı ile günahı birbirine eşit geliyor. Diyelim ki bin sevabı yani rakam binde günahı var. Cennete girebilmek için sevaplarımızın hiç olmazsa bir derece ağır olması lazım. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيْشَتِ <الرَّضِيه> Kimin ki iyilikleri terazisindeki iyilikleri ağır gelirse o razı olunacak, memnun olacak, hoşnut olunacak bir hayatın içerisinde olacak. Yani cennete gidebilecek. Cenab-ı Hak Hazretleri ona diyorlar ki değerli kardeşlerim git annene, babana, ailene, oğluna, kızına, akrabana, komşularına bak. Bana bir hasene getir onlardan emanet. Eğer bir hasene bulursan seni cennete götüreceğim. Seni cennete göndereceğim. O adam cihaz büyük bir heyecan ve telaş içerisinde terazinin, mizanın başından ayrılır değerli kardeşler. Doğru cennetine gider. Der ki anacığım, beni dünyaya sen getir. Biliyorum ben. Yemezdin, yedirirdin. içmezdin içirirdin. Giymezdin, giydirirdin. Üzerime tir tir titrerdin. Gerektiğinde senin için ölürüm derdin. Ama bugün cehenneme gideceğim. Ne olur bana bir sevap, bir sevap. Diyecekmiş ki, evladım ben kendimin ne olacağını bilmiyorum ki. Ben öyle bir ciddi derdin içerisindeyim ki. Perişanım ben. Kusura bakma, veremem. Mahzun. Hani Ayet-i kerimede yavum yeferrul min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. "Her bir buyruluyor ya. Bu hakikat ayeti-i kerimede anlatılıyor. O günde insan anne ve babasından kaçacakmış ki benden bir şey istemesinler diye. Wa ummihi wa abihi eşinden ve çocuklarından da kaçacakmış. Sonra babaya geliyor. Babasına aynı ricalarda bulunuyor. Babacığım biliyorum sen bizim için çok sıkıntılara katlanırdın. Yerine göre uykularını terk ederdin. İstirahat nedir bilmezdin. Mesaiye mesai katardın. O da aynı şeyi söyleyecekmiş. Evladım sonra bakma. Benim ne olacağım belli değil. Eşine gelir. Yahu hatun özür diliyorum Anadolu tabiriyle söylüyorum. Biz seninle aynı yastığa yıllarca 50 yıl 60 yıl baş koyduk. Bugün cehenneme gidiyorum. Ne olur bana bir hasene? Diyecekmiş ki ne olur üzerime gelme? Yapamam. Çünkü benim halimin ne olacağı belli değil. Evlatlarına gidecek yahu ben sizin için yerine göre Rabbimin emirlerini bile mesela bazen öyle oluyor. Rabbimin emirlerini bile yerine getirmedim. Sizin yüzünüzden uykusuz kaldım, sıkıntılar çektim, kendim yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Ne olur bana bir hasene verin yok. Mahzun ve kederli olarak Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna o bir haseneyi bulamamış olarak dönerken... Yolda dünyada Allah için sevdiği, Allah için seviştiği bir kardeşiyle karşı karşıya gelir. Onun çok kederli, çok mahzun halini, mükedder halini gören o kişi sorar. Allah için dünyada birbirlerini seviyorlarmış. Ahmet seni çok mükedder görüyorum, çok kederlisin. Durumu aynen anlatır, kısaca arz ediyorum. Böyle oldu, böyle oldu. Rabbim bana bir sevap getirirsen seni cennete koyacağım dedi ama kimseden bulamadım. E hadi beraber gidelim ben sana bir sevap vereyim der o kardeşi öyle diyecekmiş ben sana bir sevap vereyim e senin halin e benim halim belli değil ama biz dünyadayken birbirimizi Allah için seviyorduk gerekirse ben senin için cehennemde yanarım diyecekmiş Cenab-ı Hak nin huzuruna büyük bir sevinçle gelecekler Ya Rabbi buldum bir e, tabii Cenab-ı Hak her şeyi biliyor ama e, Ya Rabbi bir sevap buldum Allah'ım kimden buldun? İşte bütün annemi, babamı, ailemi, çoluk çocuğumu gezdim onlardan olmadı. Ama dünyada biz senin rızan için birbirimizi seviyorduk ya Rabbi. Bu kardeşim bana bir sevap verecek. Peki onun hali nice? Yani o cenneti garantilemiş mi? Belli değil ya Rabbi ama gerekirse ben senin için cehennemde yanarım dedi bana. Madem ki siz dünyadayken benim rızam için seviştiniz... Girin cennetime buyuracakmış. Ve Cenab-ı Hak gazeteler her ikisini de cennete koyacakmış. Yani Rabbimizin rızası için, hatta şöyle söyleyeceğim, annemizi severken, babamızı severken, ailemizi severken, çoluk çocuğumuzu, komşularımızı, akrabalarımızı, bütün dostlarımızı severken, bir menfaat noktası veya çizgisi üzerine bir menfaat ekseninde sevmeyelim değerli kardeşlerim. Rabbimizin rızası için sevelim. Onları Dünyada yaptığımız her iş Allah'ın rızası için olsun. Evet. Yani birbirini dünyadayken Allahu Zülcelal Hazretlerinin rızası için sevenler de Arş'ın gölgesinde olacaklarmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanımız daralıyor. Onun için acele ediyorum değerli kardeşlerim. Devamla buyuruyorlar ki: "Ve o Arş'ın gölgesinde gölgeleneceklerden biri de şu: Ve raculun atu imraetu zatu ve cemalil feqal inni Ne güzel hem güzel maddi fiziki güzelliğe sahip hem de makam ve mevkii sahibi olan şöhret sahibi de olan bir kadın kendisini kötülüğe davet ettiği zaman Allah'ın yasakladığı bir işe davet ettiği zaman ben Allah'dan korkarım deyip de o kötülüğe düşmeyen o günahı irtikab etmeyen nefsin'e o kadar sahip olan kendisini Cenabı Hak Hazretlerinin rızası için bu kadar bu kadar kontrollü tutan kişi de yarın arşın gölgesinde olacaktır. Değerli kardeşlerim, yine Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlıyoruz. Daha önce arz etmiştim. Yani Kuran-ı Kerim'de de sure-i Yusuf'ta geçer. Ahsenül Kasas deniliyor o hikaye için. Böyle orada odada Züleyha'nın kendisini çağırdığı odada bir put varmış da Züleyha o putun üzerini örtüyor. Niye örttün o putun üzerine diyor Yusuf? E diyor o ne olursa olsun bizim tanrımızdır. Ben ona saygı duyuyorum ve ondan utanıyorum yapacağımız kötü iş için. ısrar ediyor bir yandan da Yusuf Aleyhisselam. Sen diyor hiç faydası ve zararı olmayan şu puttan hayal ediyorsun, utanıyorsun da ben beni yoktan var edip zatına kul eden ve bütün nimetleri bana bahşeden Allah-u Zülcelal Hazretlerinden Rabbimden haya etmeyeyim mi, utanmayayım mı diyor ve kaçıyor. Kaçarken de malum hadise meydana geliyor. Onu da bir arzu ediyor gönlüm siz değerli kardeşlerim. arz edeceğim inşallah o rahman değerli kardeşlerim. Orada çünkü alınması gereken ibretler var. Hele hele bugünün dünyasında. Hele hele bugünün dünyasında. Nefislerin Allah muhafaza buyursun çizgiden çıktığı, haddi aştığı bir dünyada. Televizyon programlarının insanları hep kötülüklere doğru tahrik ettiği, tabi belirli programları kastediyorum, belirli, belirli kanalları kastediyorum. Nefisleri e, tahrik edip de şeytanlara fırsat çıkardığı bir dünyada eğer bir delikanlı nefsine sahip oluyor, hayır Allah haram kılmıştır diye kötülüklere düşmüyorsa, Rabbimizin yasakladığı işleri yapmıyorsa, nefsine sahip oluyorsa... Arşın gölgesinde gölgelenecektir o kişi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde ediyorlar. Bir delikanlının buna benzer bir hikayesi var da inşallah ileride anlatacağım onu size değerli kardeşlerim. Öyle güzel kendine sahip olmuş ki Yusuf aleyhisselam gece rüyasına girerek demiş ki tebrik ediyorum seni. Hadi ben Allah'ın peygamberiydim ama sen ne güzel ne güzel kendine sahip oldun. Bugün böyle gençlerimiz var mı? Var tabii elhamdülillah sayısız hem de hem de her gün adetleri çoğalıyor. Onun için Rabbime hamd ediyorum Allah'a şükrediyorum ve de Ya Rabbi Ya Rabbi gençliğimize lutfunla sahip çık diye dua ediyorum. Sonra değerli kardeşlerim son iki zümreyi artık zamanımız iyice daralmış son iki zümreyi. Ele alalım ve de bu hadisi şerifle ilgili diğer konuları yani teferruatı ilerideki sohbetlerimize bırakalım inşallahurrahman. Ki her birinin üzerinde söylemek istediğim daha değişik şeyler veya anlatmak istediğim kıssalar vardı doğrusu. Çok tatlı şeyler not almıştım ama değerli kardeşlerim bugün hadisi şerifi bitireyim arzu ediyorum artık. Bugünlük böyle olsun ileride inşallah Rabbim nasip ederse yine onlara siz değerli kardeşlerime arz ederim Buyururlar Ali Aleyhisselam. Ve raculun tasaddaka bi sadakatin hatta la hatta la verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek ve görmeyecek kadar sadakasını gizleyen bu konuda riyadan, gösterişten uzak kalan ve yaptığı işi sadece ve sadece alemlerin Yüce Arabi olan Allah'u Zülcelal Hazretlerinin rızası için yapan, onun rızası için infakta bulunan, sadaka veren kişi de yarın arşın gölgesinde gölgelenecektir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim prensip şu, zekatımızı açıktan verebiliriz. Alimlerimiz öyle söylüyorlar. Nasıl namazımızı cemaatin içerisinde kılıyoruz? Zekat açıktan verilebilir. Ama tabii karşı tarafın rencide etmeden al bakalım bu benim sana zekatım diyerek değil. Hatta yerine göre alimlerimiz diyorlar ki eğer zekat almakla karşı taraf rencide olacaksa onu hediye diyerek de verirsiniz. Hediye diyerek de verebiliriz ama kalbimizde zekat niyeti olacak. Zekat niyeti olacak. Yani sözle veya böyle bir şey söylemeye de gerek yok. Sana şöyle bir e, hediyeyi gönlüm arzu etti. Bunu çoluk çocuğa bir şeyler al bakalım diyerek karşı tarafı rencide etmeden tamam mı değerli kardeşlerim. Ama sadakalarda esas olan gizliliktir. Çünkü gösteriş girebilir. Şeytan araya sokulabilir. Efendim riya işin içerisine karışabilir. Onun için sadakalarda esas olan gizliliktir. İmam Zeynel Abidin Rahimehullah Resulullah'ın torunlarından bahsediyor. İnfaklarını gece yarısı karanlıktan sonra, o günün dünyasında gece lambası da yok, gece karanlıktan, iyice karanladıktan sonra yaparmış. Fakir fukara getirirler, kapıların önüne bir şeyler bırakılır. Kim getirdi, niye getirdi bilmezler. Kimin getirdiğine bir türlü muttali olamamışlar. Ne zaman ki İmam Zeynel Abidin vefat edince Allah şefaatine nail kılsın, Resulullah'ın torunlarından ve imamlarımızdan. Ne zaman ki vefat etmiştir, artık o Kapının önüne konulan şeyler konulmayınca biliyorlar ki ha bunu İmam Zeynel Avid'in getiriyormuş. Bu kadar bu kadar karşı tarafa sayfı duyan bir insan ve bu kadar izzet sahibi bir insan. Sadece diyor hocalarımız yani başkalarına da teşvik olsun diye yani siz yüz verince bir başkası imkanı olan bin verecekse eğer niyeti karıştırmadan kalbi bozmadan, Sadakayı da açıktan vermek mümkündür. Ama esas olan esas olan gizli olarak verilmesidir. Bu kadar riyadan uzak, bu kadar gösterişten uzak bir kişi de yarın Arş'ın gölgesinde gölgelenecek kişilerdendir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem malum veren el, alan elden üstündür diyor. İmkanımız miktarınca gizli olmak şartıyla kimse iğrenciğe etmeden ama bolca infakta bulunalım. Sadaka ayrı bir fazilet, ayrı bir bereket çünkü değerli kardeşlerim. Ve son yedinci zümre. Ve racülün zekarallaha haliyen aynahu. Bir kişiyi düşünün ki gece yarısı olmuş. Çoluk çocuğu, eşi bile hatta uyumuş. Ne annesinin haberi var, ne babasının haberi var. Ne ailesinin, ne çoluk çocuğunun kalkmış, abdesti de almış. Veya kimsenin olmadığı bir yerde, ücra bir köşede. Yani yine iş riyakarlığa geliyor. Riyanın araya girmesinin mümkün olmadığı bir yerde toplumun içerisinde değerli kardeşlerim. Yani e, hani kolektif şuur deniliyor ya insanların birinin gönlünden diğerine, diğerininkinden öbürüne ihlas intikal ettiği için toplum içerisinde ağlamak daha kolaydır. Fazilet yalnız olduğumuz zamanda, kimsenin olmadığı zamanda. İşte öyle bir zamanda, öyle bir bereketli zamanda bir kişi kimse görmezken Cenab-ı zikreder de gözlerinden de yaşlar akacak olursa buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam o kişi de arşın gölgesinde gölgelenecektir. Dediğim gibi geceleyin seher vaktinde kalkmış abdestini almış teheccüdünü kılmış secadesinin üzerinde ellerini açıyor kendisi için ailesi için bütün insanlık için alemi İslam için cennet vatanımız için. Yiğitlerimiz, askerlerimiz için ordumuz için idarecilerimiz için tamam efendim işimiz elinde olan insanlar için onların muvaffak olmaları için onların daima hayır çizgide olmaları için onların cenabı hak hazretlerinin rızasında daim olup da dünyamızı güzel bir hale getirmeleri için veya veya işte ne kimin hastalarımız için borçlularımız için dertlilerimiz için onlara dua ediyor bu arada günahlarını hatırlıyor Yaptığı kötü işleri hatırlıyor varsa eğer ve de mahşer gününü veya hatırlıyor, ağlıyor. Ağlayarak, gözyaşlarını dökerek Cenab-ı Hak iltica ediyor. O kişi de arşın gölgesinde olacaktır. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde bütün gözler ağlayacaktır dehşetten ve korkudan, pişmanlıktan. Niye ben dünyada böyle oldum? Niye, niye? Niye o saatlerimi fuzuliyatla geçirdim de Allah'a kul olmadım diye ağlayacak. Ancak bir haramlardan sakınan gözler o gün ağlamayacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Haramlardan sakınan harama bakmıyor. Bu konuyu da bir teferruatla ele alacağız inşallah. Bakkımız yok. Hakkımız yok. Bir başkası baktırabilir. O da mesul ama bizim bakma hakkımız yok. Benim de sizin de hepimizin öyle. Eğer dünyadayken harama bakmıyorsa kıyamet gününde ağlamayacaktır bir. Ve aynun sehirat fi sebilillah Allah yolunda nöbet bekleyip de Allah yolunda uykusuz kalan gözleri veya ibadet ve taat neşesiyle uykusunu terk eden kişilerin gözleri kıyamet gününde ağlamayacaktır buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretleri. Yine yiğitlerimizi, gençlerimizi, askerlerimizi hatırlıyorum. Rabbim onların elinden tutsun diye dua ediyorum. Ve aynunu haraca minha mislu reis edribabi min haşyetillahi Azza ve cel. Eğer bir kişinin gözünden sineğin başı kadar, sineğin, sivrisineğin veya sineğin başı kadar bir gözyaşı çıkacak olursa, Allah'tan korktuğu için, akibet endişesiyle, mahşer gününde ne olurum, Rabbime nasıl razı ederim diye kulluk endişesiyle bir kişi ömründe bir defa ağlayacak olsa ki öyle anlaşılıyor ve de o, o küçücük bir damladan da küçük gözyaşı yanaklarının üzerine gelecek olsa o göz de kıyamet gününde mahşer gününde ağlamayacaktır diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim bakınız masum olduğu halde kitaplarımıza bakınız masum olduğu halde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazen o kadar ağlıyordu ki Hatta belle sera, yerler topraklar ıslandı diyor Rabi. Resulullah ağlıyordu. O kadar ağladı ki topraklar ıslandı. Yanaklarından mübarek sakalının üzerinden yerlere döküldü o inci daneleri de toprağı ıslattı. Sahabi-i kiram efendilerimiz ağlıyorlar. İmamı Gazali Hazretleri gibi büyüklerimizin aktardığına göre o koca Ömer'in cennetle müjdelenmiş olan Hazreti Ömer'in yüzünde göz yaşından iki siyah iz meydana gelmiş ve çok ağlarmış Hazreti Ömer. Değerli kardeşlerim zamanımın dolduğunu görüyorum saat bana öyle söylüyor. Sözü fazla uzatmayayım vaktimi e, haddimi aşmayayım ama bu konu üzerinde de yine duralım inşallah güzel kul olma gayret edelim şu yedi zümrenin hiç olmazsa birkaç grubuna, birkaç gruba girmeye çalışalım inşallah. Ve de Rabbimiz bizi, sizi ve bütün din kardeşlerimizi boşa götürmesin. İslam demek güzel insan olmak demek. Müslüman, Cenab-ı Hak Hazretlerinin rızası içerisinde yaşayan ve öylece ölen insan demektir. Rabbim nefsin ve şeytanın şerrinden korusun. Dünyamızı mamur edip ahiret, saadet ve selametini temin etmeyi bizlere nasip etsin. Ve bu, Yedi zümreden hiç olmazsa birinden olup hatta hepsinden olup arşın gölgesinde hep beraber olmayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yeni bir sohbette buluşmak üzere dualarınızı istirham ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yüce zatının rızasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinde cümlemizi daim kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.